Selamünaleyküm arkadaşlar. <gülüyor> Sesim geliyor mu <muyum> Fatma Hanım? <gülüyor> tamam. Şimdi bu dersimize inşallah Kurtubi ve tefsiri El Camii'yle ile ı Kur'an üzerinde duracağız. Kurtubi, e, İspanyanın bugün Kordoba diye bilinen şehrinde, Kurtuba diyoruz biz. Orada dünyaya gelmiş Asen Hazreç kabilesine mensup 590-91'li yıllarda dünyaya geliyor 80 yıl yaşamış yaklaşık olarak Kurtuba'dan görüntüler eski Kurtuba Ulu Camii tabi bugünkü haliyle kiliseye çevrilmiş maalesef onu görmekteyiz. <gülüyor> Kurtuba'da teslimi Kurtuba'da yapıyor. Tabi ee, tabii onun yaşadığı dönemler Müslümanların İspanya'da mağlup olduğu, zayıf olduğu dönemler. Ve Müslümanların Hristiyanlardan, Hristiyan akıncılardan çok sıkıntılar çektiği ve baskılar gördükleri zülümler gördükleri bir dönemde yaşamış. Hatta babası da böyle bir baskın esnasında tarlada çalışırken Hristiyan çeteler tarafından şehit edilmiş. Dolayısıyla Kurtubi'nin tefsirinde savaş, cihatla, kıtarla ilgili ayetlerin tefsirine baktığımızda yaşadığı sıkıntıların etkisiyle biraz olsa gerek diğer tefsirlere göre biraz daha sert ifadeler kullandığını şahit oluyoruz. Kurtubi orada Müslümanların mağlup olmasından sonra İspanya'da Kurtuba'da Mısır'a gelmiştir ve hayatını son 40 yılını Mısır'da geçirmiştir. Tefsirini de burada yazmış. Çok zahidane bir hayat yaşamış. Kendi halinde bir hayat yaşamış Mısır'da. Kitab-ı Tevkire ve Ahval-i ı Kurtubi'nin tefsirinden sonraki en önemli eseridir. Bu da ahire ile alakalı. Önne kadar içinde mevzul miktarda zayıf hatta mevzuri rivayetler olsa da konuyla ilgili e, klasik eserler arasındadır Kurtubi'nin tezgire eseri Kurtubi'nin bu eseri <gülüyor> bir ahkam tefsiridir Ve en hacimli ahkam tefsiridir bundan önce Mukatil bin Süleyman'ın ahkam tefsiri var ilk olarak vefatı 150 daha sonra İmam Şafii'nin e, Beyhaki tarafından e, bir araya getirilen Kur'an Kur ayetlerinin e, ahkam bildiren özellikle Kur'an ayetlerinin tefsirine dair İmam Şafii'nin gör görüşlerini bir araya getirdiği eseri Beyhaki'nin e, Tahavi'nin ahkamül Kur'an'ı var, Cessas'ın var Hanefi bunlar, Malikilerden İbnül Arabî'nin var, Ebubekir İbnül Arabî, <gülüyor> İbnül Arabî'nin ahkamül Kur'an'ı Kurtubî'nin de önemli bir kaynağıdır Fıkhî konuları da bir de Kurtubi'nin en önemli kaynaklarının birisi bugünkü derste değil de ondan önce İbn-i işlerken beşinci derste üzerinde durmuştuk İbn-i yani Kurtubi'nin en önemli kaynağı İbn-i diyebiliriz Özellikle Lugavi konularda yaptıkları yazarlar çok büyük oranda imlatı yeni Atiye'nin tefsirine dayanmaktadır. Burada Kurtubi tefsirinin çeşitli baskılarını görüyorsunuz. Efendim Kurtubi arkadaşlar Maliki mezhebinden Maliki mezhebinden olmasına rağmen tefsirinde e, mutassıp bir fakih olarak karşımıza çıkmıyor. Bazen Maliki mezhebine muhalif olan görüşleri bile tercih ettiğini görüyoruz. <gülüyor> Bu arada Sufilerle ilgili de eserinde e, ifadeleri oldukça olumsuzdur. Yani, züht ve takva konusundan sonra yok ama e, vasiteseleşmiş yani tekke halinde örgütlenmiş sufilik hakkındaki kanaatleri çok olumlu değildir kurtulayım <gülüyor> şimdi tefsirinden bir bölüm okuyacağız Maide suresinin 6. ayeti abdest, usul, teyemm konularına ihtibaren ayet-i kerime fihi isnetani ve selafi bu konuda 32 görüş vardır diyor isterseniz ayeti kısaca Görelim, mealini verelim. Sözcükler, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amin ve iman edenler. İza kumtum ile salati namaza kalktığınızda faksili ucuhekum. Yüzünüzü yıkayın ve aydiyekum ne'l-merafikayı ve birseklere kadar kullarınızı. Vemsahuburu usikum. Başlarınızı mesedin ve arculakum ne'l-ke'veyn. Ve topuklara kadar ayakları yıkayın İn inkıntum cunuben fattahharu. Eğer cunub tertemiz olun temizlenin yani gusül olun ve inküntün maradâ ev ala seferin eğer hastaysanız ya da yolculuk halindeyseniz evce'e ahadun minkumunel gâyeti ya da herhangi biriniz e, tuvaletten geliyor ise yani e, ihtiyacını gidermiş ise evlâ masumun misâ'e ya da <coughs> kadınlarla birlikte olmuş iseniz <coughs> Flem tecrübe eden eğer subulamazsanız fetaymma <gülüyor> mu sayidam tayiben o zaman temiz bir toprakta teyamim olun. Femsahubu ujūhikum aidiyekum minhum onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mescetin. Ma yuridul lahul yajale min harajin. Neden bu böyle? Çünkü Allah sizin için zorluk dilemez ve her kim temizlemek istiyor. Yani Allah'ın kastı size bir zorluk çıkarmak değil eee sizi temizlemektir. Veliyetten nimet aleyküm ve aleyküm teşkurun ve şükredenlerden olasınız diye size nimetini tamamlamak istiyor. <gülüyor> Bu konuda 32 görüş var. 32 mesele var dedi. Efsaneiyet ikincisi. İhtilafa <gülüyor> delalano fi'l ma'nâ'l murâd bi kavlihi "ezâ kuntu min's salâti" ala akwâl. Al-Neşr "ezâ kuntu min's salâti" ifadesinin ne manaya geldiği konusunda ihtilaf ettiler. Namaza kattığınız zaman ne demek? Faqalat ta'ife bir grup dedi ki: "Haza lafzun ammun ev muhtasan." Bir grup teşahülen dediler ki bu kişi ister adetli olsun, ister adetsiz olsun Namaza kalkmak istediği her zaman abdestini yenilemesi gerekir, yeniden abdest alması gerekir manasındadır. Ya yani namaz kılmak istediğinde, her namaz kılmak istediğinde abdest alması gerekir dediler. Tabi bu makbul olan bir görüştür. Fe innu yinbaghi labu ida kama ila sarat an yetwadha. ne zaman namaz kılmak için kalksam, kalksa abdest alması gerekir dediler. Wa kana aliun yafalu wajtu hazila Hazreti Ali böyle yapardı ve bu ayeti okurdu diyor. Ve <gülüyor> Karabu Abu Muhammed'in ed-Darimincu. Fi mustedehi. Darimin müstediller Arap etmiş bunun. Varun <gülüyor> ilmi sıruani ikrimete. İkreme'den de benzer bir görüş. Yani her namaz için abdest almak gerektiği. Ve Karabu'nun <gülüyor> sierine kana halifalar yıtıvdauna li kulli salatin 4 halife her namaz için abdest alırlardı diyor. Kultu fe ayetu Kur'an diyor ki: "Ana e, Bu uygulamalar, Ehl-i uygulamaları esas alınacaksa, ayet muhkemdir, nesih yoktur. Ve kâlet Başka bir grup halinden dedi ki: "Er-hitâbu hâs sun-nebiy sallallahu aleyhi efendimiz Aleyhisselam'a mahsustur." Kala Abdullah İbn-i Han benni, Abi bin al Ghasil al ghasil diye bilinen Abdullah ibn i dedi ki İmna nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Umra bil vudu'i kulli salatin Her namaz için abdest almakla umurundu Feşakka zelike aleyhi fakat bu zor geldi Feumra bir ve rufi'an hun vudu'u illa Öyle olunca o hüküm ondan kaldırıldı. Sadece her namaz için misvak kullanmak ile emrolundu. E yani sadece abdesti olmadığında, abdestsiz hades, abdestsizlik, abdesti olmadığında abdest alma olundu. Yani e, nesih vakı olmuş oluyor. Vakare harcamatunun el farwae an abiye ve o mümin sahabedir. Hal Kemal babasından anlatıyor ki bu baba sahabeydi diyor. Mekan delile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ila teburkat. seferinde peygamberimiz aleyhissalatu vesselam e, deliliydi yani rehberiydi. Yolda rehberlik yapıyordu. Nezat hadile ayetü ruhsat'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayet-i kerime peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a ruhsat olmak üzere gelmiştir. Kolaylık olmak üzere. Li ennehu kana la ya'malu amelen illa ala Çünkü o her ne iş yaparsa mutlaka abdestsiz olarak yapıyordu. Abdestsiz hiçbir şey yapmıyordu. وَلَا يُكَلِّمُ أَحَدًا وَلَا يَرَبْدُ سَلَامًا اِلٰى غَيْرِ ذَٰلِكِ Abdestsizken ne konuşuyordu, ne salama karşılık veriyordu. Ve bunun gibi, ila غَيْرِ ذَٰلِكِ demek, ve bunun gibi demektir. Abdestsizken hiçbir şey yapmıyordu, konuşmuyordu. فَاَلَمُهُ اللّٰهُ بِهَذِي ayet. اَنَّ الْغُدُوَٓا allah Teala bu ayet-i kerimede ona şunu bildirdi ki Abdest innema hu lil kıyamiyle saratı fakat. Sadece mumaz kılmak için alınır. Nuh mesairil a'mali diğer ameller için değil. Ve kâret tabi buradan hani Mustafa abdestsiz dokunulabilir mi dokunmaması mı? Bu ifadeyi dikkate alırsak... Yani bu ayeti iyi değerlendirirsek Mustafa'a dokunmak için abdestin şart olmadığına dair bir işarette çıkartılabilir. Çünkü sadece namaz için deniliyor. Ve kâlet taifetun başka bir grup alimde dedi ki el-murad bulâyetel vudu'u l-kulu salâtin tareben lil-fadli bu ayetten maksat daha fazla sevap için fadıl yani daha fazla sevap kazanmak için her namazda abdest almaktır. Yani farz değildir ama daha fazla sevap kazanmak için her namaz için abdest almak lazım. O zaman buradaki emir ne ifade eder? Vücud mu? Hayır. Buradaki emir yani abdest alın emri e, nedb ifade eder vücut ifade etmez. وكان كثير من, الصَّحَابَةِ مِنْ عُمَرَ pek çoğu ki aralarında Abdullah bin Ömer de olmak üzere daha fazla sevap kazanmak için her namaz dolayısıyla abdest almayı tercih ederlerdi. وكانوا صلاة و bunu yapardı. ila en cem'a yu'm Beynas-sarabatil khamsibi vudu'un vahid Ta ki Mekke'nin fethi gününde Beş vakit namazı da tek bir abdestle kıldı Niçin böyle yaptı? İradatel beyanili ümmetihi sallallahu aleyhi ve sellem Böylece ümmetinin Her namaz için abdest almak gerekmediğini Beyan etmiş oldu Yani beyan etmek için ümmetine bu durumu böyle yaptı. Kultu derim ki diyor Kurtubi, ve zahir-i kavli bu sözün zahiri şunu gerektirir ki emmel vudu'a lekum salatin qable vurudin nasihi kâhne müstehabben nasıl? <gülüyor> nasıl den ayet yani bu ayet gelmeden önce müstehabbtı her namaz için abdest almak müstehabbtı, la icaben fakat e, vacip değildi. Bu mesele Yani bu sözden bu anlaşılıyor ama e, aslında durum öyle değil diyor Kurtubi. Neden böyle değil? Fe'inle emra iza varada muktada-hu'l-vucub. diyor. Bir konuda bir emir varsa ondan maksat mecbur değil, mecbur olur. Vaciplik olur. Laysa yema'inde sahabelerüdvarallahi Özellikle de sahabe mezcinde Emirler medib değil, vücub ifade eder. Onların siretlerinden anlaşıldığına göre. Yani sahabiler herhangi bir emir ile karşılaştıklarında bunun medib değil, yani memdub var yani müstehat manasında. Yapılsa da olur, yapılmasa da olur ama yapılması daha faziletli anlamında değil de, Vacip anlamda diyorlardı. Ve kâle aharun başka bir ki inna al-fard fi kullu maddu imkân eliknu sabetin. Her namaz için ates sarmak Farzı baştan güçtası manuşu kafi fethe Mekke'de sonra Mekke'nin fethi gününde ne solundu bu? Ve hada galatun. Ama bu yanlıştır diyor Kurtubi. Niçin delilime li hadisi anasın? Enes bin Mali'nin hadisinden dolayı kâle Enes diyor ki radıyallahu An. kâne nebiyu sallallahu aleyhi ve selleme yetevaddahu likullu salatin Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam her namaz için abdest alırdı ve inne ümmetehu kâned alâ khilâfe dârike ama onun ümmeti böyle değildi yani Resulullah aleyhissalama alıyordu fakat e, sahabiler almıyorlardı abdestten namaz için o sehti. bunun açıklaması gelecek bu hadis diyor ve lehadîsi subaydi bin nu'mâni İkinci delilimde diyor? Süveyd hadisidir. Enne nebiya sallallahu aleyhi ve selleme sahbâi, <gülüyor> aleyhi ve huu bis sahbâi sallâ ve huu bis sahbâi Resulullah Efendimiz aleyhissâtu vesselâm sahbâ denilen yerde e, kıldı. Neyi kıldı? El asrâ ve el maghribâ bi vudû'un vâhidîn tek bir abdestle ikindi ve akşam namazını kıldı. Dolayısıyla yani baştan beri Resulullah Efendimiz Mekke'nin fethinden önce de yani bazı durumlarda namazları yani birden fazla namazı bir abdestle kılabiliyordu. Ve zalike fi vezreti <gülüyor> Hayber'in fethi zaman doldu bu ve hiye senetu 60 ve kile fethi de Hicri 6. ya da 7. yılda meydana geldi. Halbuki Mekke'nin fethi daha sonra. Ve fethu <gülüyor> Mekke'de kâre fi seneti Mekke'nin fethi 63. yılda oldu. Anlaşıldı mı burası? Yani Burada Kurtubi itiraz ediyor. Hani Mekke'nin fethiyle Mekke'nin fethi günü ne söylundu diye? Hayır diyor. Mekke'nin fethedilenden önce de Peygamberimiz Hazreti Vesselam'ın birden fazla namazı bir abdestle kıldığına dair rivayetler var. Dolayısıyla önceden de fazliliği mümkündür. Ve huwa hadisun sahihun ve huwa Malik fi Muvataihi. Bu da İmam Malik'in Muvat'ında zikrettiği sayı bir hadistir. Ve ahracehu Buhari ve Müslim. Buhari ve Müslim de bunu tahric etmişlerdir. Kurtubi e, ne hikmetse tefsirinde e, Buhari'den çok fazla hadis almıyor ama daha çok Müslim'den alıyor. Muatta zaten en önemli kaynağı. Malik olma sasebiyle. Fe bâne bihâdeynel hadiseyne ennel farda lem meykun fethi Dolayısıyla diyor bu iki de anlaşıldığına göre Mekke'nin fethinden önce her bir namaz için artes almak vacip değildi. farz değildi. Fe ilkiyle Erdenilirse ki fakadra <gülüyor> ve muslimun an murda an İmam Müslim burayı da yani şunu nakletmiş ki Resulullah sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem <gülüyor> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nerede kaldık? Evet, kane yeterli her salatın. Her bir namaz için ardı sızdırdı. Fakat, ma kekane sal Fethin sall salla bir duyun, bir mekan feti günü ise tek bir abdest beş vakit namazı ve vasağa ala ve meslelerine mesetti. فقال عمر رضي الله عنه. Bu durumu Gönce Hazreti Ömer'e dedi ki لَقَدْ سَنَاةَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَسْلَانْهُ Ya Resulallah, daha önce yapmadığınız bir şeyi yaptınız. Yani tek bir abdestte beş vakit namazı kıldınız. فقال عَمْدًا سَنَاتُهُ يَا عُمَرُ Efendimiz'e buyurdular ki Bunu kasten yaptım ey Ömer. Yani her namaz için abdestin farz olmadığını insanlara göstermek için yaptım. فَا لِمَسَأَلَهُ عُمَ yani öyleyse niçin Hazreti Ömer yani madem daha önceden farz değildi Hazreti Ömer neden böyle bir şey sordu diye sorarsan Ona denilir ki اِنَّمَا سَأَلَهُ لِمُخَالَفَتِهِ Yani Hazreti Ömer o Hayber'deki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Vesselam'ın birkaç vakit namazı bir abdestle kıldıktan sonra her namaz için ayrı bir abdest alması adetine muhalefet olduğu için burada Hazreti Ömer şaşırdı da sordu diyor. Yani daha önceden farz olduğundan dolayı değil de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın adeti öyleydi. Ya Resulallah daha önceden adetiniz öyleydi şimdi niye değiştirdiniz diye sordu. Yani bundan daha önceden her bir namaz için abdestin farz olduğu sonucu çıkmaz diyor Kurtubi. Bu ve alemi. Tirmizi ki anıyetedavu zahiran ve tahirin. diyor ki <gülüyor> Tirmizi enes, Hazret-i Enesler naklediyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Vesselam, <gülüyor> e, abdestli olsun abdestsiz olsun her vakit namaz için abdest salırdı Kale Humeydun Kultu l'Anas ve kayfe kuntum tasna'un entum Peki diyor siz nasıl yapardınız Hazreti Enes e Humeyseur kale kunna natawadda'u wudu'an vahidan Biz tek bir abdest sakılırdık namazları diyor yani Resulullah Efendimiz bunu yapardı ama biz tek abdest sakılırdık dolayısıyla bunun herkese bağlayan bir farz olmadığı anlaşılıyor kale hadisun sahih hasanun sahih Ve rubi'i al-aliyyin a'anim sallallahu aleyhi ve sellem annehu kal el vudu'u ala l-vudu'u inurun abdest üzerine abdest savmak nurdur buyuruyor Peygamberimiz. Fekâr aleyhisselam yeteveddâ müceddiden Peygamberimiz her bir vakit namaz için abdesti tazelerdi ve kad selleme aleyhi vav gibi çıkmış racudin olması lazım onun eee Anladınız mı arkadaşlar? O Değiştirin ve sellem aleyhi ve yani öyle bir mana çıkmıyor. رَجُلٌ. bir adam ona selam verdi peygamberimize. Ve buyurdu. Efendimiz Aleyhissalatu da e, yani idrarını yapıyordu. Faramıyorum der eli. Ona eee demedi. Hatta teyemmüm sema reddes selamah sümmerradd es diye mediye çıkmış. sümmerradd selame olacak. Ta ki teyemmüm alana kadar. Teyemmüm aldı sonra selamını selamına karşılık verdi. Ve kale ve buyurdu ki inni kerikt ve illa ala Ben abdestsiz olarak Allah'ın adını almak istemedim buyurdu. Abu Deruk da rakut niyuk. Ve kale Sübbi ana اِذَا كُمْتُمْ اِلَى السَّلَاتِ Ne demek? يُرِيدُ مِنَمْ yani يَعْنِي اَنَّوْمَ Yani yataklardan kalktığınız zaman. Yani uykudan uyandığınız zaman demektir diyor. Uykudan uyanıp da namaz kılmak istediğiniz zaman abdest alın demektir. Bunun manası diyor. سُدِّ وَزَيْدْ بِنَ اسْلَمِ وَالْقَصْتُ بِهَذَا تَعْو۪يلِ O zaman bu tevhide göre ayet ne oluyor? Yani bu tevhidin hedefi gayesine neden böyle yorumlamışlar burada nasıl bir sonuç çıkar en nu'mun ihtasu biz zikri yani her türlü hadesi her türlü abdesti kapsamasına işaret etti ni ne üzere böyle yorumladılar diyor ve la siyama an-nawm allazi huwa muhtelifu fihi özellikle de acaba abdesti bozar mı bozmaz mı diye abdesti bozar mı bozmaz mı diye hakkında ihtilaf edilen uykunun dahi e, abdesti bozduğuna yani böyle bir şüpheli durum olduğunda bile abdest alması gerektiğine işaret ettiğini düşündüklerinden dolayı böyle söyledi deniyor anlaşıldı mı burası yani her türlü abdest bozacak, bozma ihtimali, şüphesi olan şeyler dolayısıyla insan abdest almalı. Mesela uykudan uyandığında aslında uykunun kendisi bozmaz. Ama uyku esnasında abdesti bozacak şeyler sadır olma ihtimalinden dolayı abdesti bozur diyoruz. Böyle bir durumda bile mutlaka abdest alması gerekiyorsa, abdesti bozma ihtimali olan her şeyden dolayı abdest alması gerekir deniliyor. Yani bu abdesti bozan mı bozmaz mı? Burada ihtilaf var. Bir soru var. Ee, selam verme olayı nasıl oluyor? Ben anlamadım. Arkadaşlar bu çok sayı bir hadis olmasa gerek. dar Kutni'nin rivayet ettiği bir e, hadis. Buradaki hadislerin e, önemli bir kısmının sıhhati problem ya yani Peygamberimiz aleyhisselam idrarını yaparken birisi selam veriyor peygamberimiz de selamı almıyor daha sonra teemmüm alıyor ondan sonra ondan sonra selamı veriyor aleyküm selam diyor yani Allah'ın adını aleyküm selam işte ya da aleyküm selam demek yine Allah'ın selamı üzerine olsun demek Allah'ın adını aptalsız bir şekilde ağzına almak istemedim diyor ama yani rivayetin üzerinde çok fazla durmaya da gerek yok Muhtemelen sıhhati problem midir yani? He. Peygamberimizi nasıl görüyor? Arkadaşlar o günkü şartları düşünün tuvalet var mıydı? Bediine <gülüyor> demek ki de tuvalet var mıydı? <gülüyor> tuvalet yoktu ki, çukurlar vardı. Vaib do demektir zaten çukurlar vardı, gidiyorlardı o çukurlara yapıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani özel şeyler yok, tuvaletler yok. Bizim eski köyleri hatırlayın, oralarda da öyledir yani. Tuvaletler çok, ben bizim köyümüze çocukluğumda gittiğim zamanlar, işte 30 yıl önce filan hatırlıyorum. Evlerin tuvaletleri öyle çok verme çatma yerlerdi yani. Mekke'de ve Medine'de o dönüş şartlarında tuvalet yok. Kapalı bir oda filan yok yani oluşuldu <Gülüyor> mu Ve nihayette ala hada takdir taktil men ve ta'khir butayle ayet-i kerimede taktil ve vardır diyor peki nasıl olur o zaman ayetin takdiri takdiru ya eyhellezina amenu iza kumtu mines salati minen nevm ey iman edenler Uykudan uyandığınız, uyanıp da namaz kılmak istediğinizde evce'e ahadu minkumuna va'yeti ya da herhangi biriniz tuvaletten geldiğinde, tuvalet ihtiyacını giderdiğinde, evlâ nâstumun ya da hanımlarınıza dokunduğunuzda, yani el-mulâmesete surâ diyor burada cima değil de dokunmak ya da benzeri şeyler falsifi ııı usul edin, usul <gülüyor> edin, usul edin. Fetemmet Bu durumda da e, küçük abdestsizlik durumunda olan kişinin e, hükümleri olmuştur diyor. Sesleri duydunuz galiba. <gülüyor> evet. Sımmâ kale sonra dedi ki وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبَنْ فَتَّهْ هَرُوۜ Evet, itfaiyeci Sen, bir de Thomas ve arkadaşları var. Şimdi itfaiyeci Sen'i seyrede seyrede en önemli mesleğin itfaiyecilik olduğunu düşünüyor. Yani ben de büyüyünce itfaiyeci olacağım diyor. Ben de ona alim olacağım demeyi öğretiyorum. Ama alimler yangın söndürmez ki diyor. İtfaiyeciler yangın söndürür. Ben de o alimler de cehalet yangınını söndürür dedim. Onu artık kafasına koydu. E, alim olacağım. Cehalet yangınını söndüreceğim diyor. Ve in kuntul curuben fattahharu. Eğer düzelseniz <gülüyor> bu sürelim. Fehaza hükmu nev'in aharam mudan eee büyük abdestlilik durumuyla alakalıdır. Başka bir eee türün hükmüyle alakalıdır. Sı makalenin nev'i cemian sonra her iki nevi için yani küçük abdestlilik ve büyük abdestlilik için e, yani hadesi asgar hadesi ekber için dedi ki ve in kuntum eğer hassaysanız ev seferin ya da yolculuk halindesiniz. Fıran tecduma su bulamazsanız ve teyemmümü o zaman temiz bir toprakla teyemmüm alın. Ve قال بهذا التأمين محمد بن مسلمه min اصحاب مالك رحمه الله غيره. Malik'in talebelerinden Muhammed bin Mesleme ve diğerlerinin görüşü budur diyor. Ve قال ekseriyeti ise şu kanattadırlar. Ma'nel ayeti, ayetin manası şudur. min as eğer abdestsiz iken namazda kalkarsanız, yani abdestsiniz, yok, namaz kılmak istiyorsunuz, böyleyse filayeti ayeti ala hâze takdimun ve te'khibun böyle dersek ayette herhangi bir takdim ve te'hir e, takdirine gitmeye gerek yok. Bel teratta da fil ayeti hükmü vacidil mâ'i ila kavmeyi fettahharu. Bilakis fettahharu kelimesine kadar ayette sus bulan kimselerle ilgili hüküm zikretmiş olur. Ve feretin mule nasatus fi kavlihi muhtesinen. Muhtesinen kelimesini küçük dokunma. Yani cuma olmaksızın diğer işler de buna girer diyor. Sırada Kerabe'de kavlihi ve in kuntum da sırada hades-i ekberle ilgili hükmü verdi diyor. hukme adimil ma'im minen nev'ayn cemian. Her iki durumda olan yani Hadis-i ve Hadis-i durumunda olan kimselerle ilgili hükmü bildirmiş oldu. وَكَانَتِ الْمُلَاسَمْ مُلَامَسَةُ هِيَ الْجِمَاعَةِ Burada ikinci mülamese den maksat cimadır. اَوْ لَا مِسْتُ مِنْ مِسَاءَ فَلَمْ تَجْدُمَاءً Buradaki اَوْ لَا Yapmış iseniz anlamındadır. Ve tabi ki bu durumda da bu durumda da bu durumda da bu durumda su bu durumda olduğu halde su bulan bu durumda da bu durumda sonra bu durumda da bu durumda da bu durumda da bu durumda da bu durumda da bu durumda bu bu hükmü bildirmiş oldu diyor. Ve hâzâ te'milu şafi'yi ve gayrihi. Bu da İmam Şafi'yi ve diğerlerinin görüşüsüdür. Ve aleyhi teci'i ve akvalu sahabeti kesad'i bin ebi vakkasin ve ebni abbasin ve Musa musal eş'ari ve gayrihim. Sahabeden pek çoklarının ismini saydığı kimselerin görüşü de bu doğrultudadır diyor. Kultu derim ki ve hâzâne te'milâni yani son iki tevhîl ahsân-u makîle fil âyet bu ayet-i konusunda söylenenlerin en güzelidir. Allahu a'lamu. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Bu na'na iza kumtum. Peki iza kumtum ne demektir? Yani namaz için kalktığınızda demek. İza arattum demektir. Yani namaza kalkmak istediğinizde demektir. Çünkü her namaza kalkıldığında e, abdest almak mümkün değil. Yani namaz kalkma, kalkma iradeniz olduğunda namaz kalkmak istediğinizde demektir. Kena kare te'ale ne tekim diyor bir ayet kelime de de yine böyle kullanıldı. Fezal karakter Kur'anı Kur'an okuduğunda Allah'a sun. Ey fezal yani Kur'an okumak istediğinde Allah Allah'a sun demektir o diyor. yani budu halatel yani yine saratılar Çünkü namaza kalkarken abdest almak mümkün değildir. Yani o namaza kalkma iradesini beyan eden bir ifadedir diyor. Fetü, üçüncüsü, Kullu Teala, sabzil ve vujukum yüzünüzü yıkayım Ayeti ile alakalı. Dikkat, Teala dört atı abain. Burada Allah Teala dört uzundan organdan bahsetti. Elberchu yüz, oşarduğu elgaslu ki yüzün farzı nedir? Iyamaktır. Ve yedeğini kezalike ellerin farzı da abdestle yıkamaktır. Ve râshu, üçüncü olarak baş, ve farduhu el-meshu, ittifakan. İttifakla onun farsı da nedir? Bas etmektir. Ve htulfe ricleyni. Ayaklarda ise ihtilaf vardır. Alâme ayeti, geleceği üzere. Biliyorsunuz, e, şiaya göre e, bu, bu ayeti kerimeden e, çıkması gereken sonuç, فَالْسِلُوا هُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ لَلْمَرَافِكُمْ وَمْسَحَبُرُوا اُسِكُمْ ve kum diye okuyor ya ayaklarını mest ederler. Yani mest, mest kullanmazlar, ayaklarını ama mest ederler. Çorapları çıkarıp onun üstüne mest ederler. Bize göre ise pek çok Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan maddedilen uygulamayı da esas alarak yani sünneti esas aldığımızda sadece metni değil de sünneti esas aldığımızda yıkamak gerektiği sonucu ortaya çıkmış oluyor. Lemin mediker sivaha fedelle zalike ala adaha kerimede bunların dışında mesela ağza burna su vermek, kulakları işleme setmek, boynunu meshetmek bunlar zikredilmemiş. Bunlardan ne çıkar? Bunların adab ve sünnet olduğu çıkar. Müstahap olduğu çıkar. Farz olmadığı çıkar. Bu la ile? Şimdi Yıkamak dedik ama yıkaman, yıkamanın keyfiyeti nasıl olacak bununla ilgili bir şeyler söylüyor. Yüzü yıkarken suyu yüze e, götürmek, nakil yani götürmek. Sonra da, da imrar eliyle yedâlehi sonra da elle böyle eli onun gezdirmek. Şu şekilde bunu yapmak lazım diyor. والكي bu esas sırları hatta onlarda olma dedi belki tenen şeyde farzdır hem abdest hem de gusülde. hadi hakikatu'l-gusl bana, bize göre yıkamak böyledir diyor. Yani elle böyle iyice ovalamak. وقد بيناه suresinde bunu açıkladık. Fakat <gülüyor> ay başka mezhepler dediler ki başka görüşte olanlar innema aleyhi icraul sadece suyu şöyle sürmesi, gezdirmesi, suyu yüzüne vurması yeter böylece aleyhi vearik bi yadihi yani eliyle illa yüzünü ıslatması gerekmez bu şekilde bu izen gales ercul fi'lma ve gamsa vejhu au yadu ve ben medellik yukalu gasala minahum yani buna diğerlerinin görüşü devam ediyor diyorlar gençler ve şüphesiz ki enhu durum şu ki izen gamsa fi'lma bir kimse suya düşse de, dalsa, vagamasa başı, yüzü de suya dalsa, evi de ya da eli böyle bir denlik olamasa yukarıya selemeş olmedi o Yani eli ve yüzünü yıkadı denilir. İlla böyle olaması gerekmiyor. Ve ma'lumun ennehu la yu'tabaru fi zalika ghayru husul ismi Yine onların görüşleri devam ediyor. Diyorlar ki bu konuda yani yıkanan dediği yani ayette fâsıl Gazet etmek nedir? İşte suya girip çıkan insan gazet etmiş oluyor mu? Evet. O zaman o isim yani ghasil ismi hasıl olmuş oluyor. Dolayısıyla oğalamaya gerek yok. Oğalama şartını ilerisinde ne gerek yok dediler. Fehve hasana kefe yani su deyince yeterli olur diyorlar. Ve neçufi lügatı? Müz ne demektir? Lügatta Mehudu minel karşı karşıya gelmekten alınmıştır. Ve huya udbun ada a'da'in e, çeşitli e, organlardan oluşan bir uzuvdur. Merahu tulun ve arzun yüksekliği vardır, eni vardır. Fahattuhu e, uzunluktaki sınırların min muktada'i sathil cefati <fettih> alından başlar eda'in tehal sakalın sonuna kadar yani çeneye kadar devam eder şuraya ve minel uyumi ile uzanim fil-arabi kulaktan kulağa enlemesine de sınırları orasıdır ve hâza fil amradi bu sakalsız olan kişide böyledir ve emmel müntehi sakal olan kişiye gelince feyzek tesadzaqanu bi-şşâri feyzek tesadzaqanu bi-şşâri fela yeklu en yekûna khafifan eğer çenede sakal varsa ya gürdür bu sakalı ya da çok seyrektir. Fakat inkân evvelu, yani hafif seyrek demek, kesif yoğun demek. Fakat inkân evvelu, eğer hafif yani seyrek ise, bir haysu tabii mümkün, beşeretu alttaki cildi görünecek şekilde sakalı seyrek ya da çok kısa ise, falâ budda min İsa alimâ ile ha uzun suyu o cilde değdirmek gerekir. Ve inkân kesifen eğer çok yoğun mesele kalın fakat intakalı fardu ileyi keşar el rasi o zaman da evet. e, baştaki saçları nasıl beslediyorsak onun içinde o yeterlidir diyor tabi bunlar bizim için hanımların böyle bir derdi yok. ثم ما زاد على الذقن من الشعر من الشعر واسترسل من اللحية. Sonra da e, o e, Sakal ne kadar uzun olursa olsun, işte e, istersenler rihiyeti sakal salmak demek, e, onları mesnetmek yeterli diyor. Fakat bizde yani takhili sünnettir. hanefiler. Fakar Sahmun ilm yani <gârı> sakalın <sahnunun> yüzüne Sahnunu su damlatmak, su su damlatmak, su damlatmak, su damlatmak, İmam Malik'e şöyle bir soru sorulmuştu. Bazı ehli imbin e, suyun sakal üzerine iyice gezdirilmesi gerekiyor denildiğini duydunuz mu böyle bir şey diyor. Böyle dedikten duydunuz mu? Kale lan ve tehlilüha fil vudu min emrin nasi Evet ama Tahlil demek şudur arkadaşlar yani şöyle elleriyle parmaklarıyla hilallemek deniyor buna. Yani bu, bu Tahlil Emr-i <gülüyor> yani Medine'lilerin burada emr-i Nasi'la maksatı olsa gerek insanlığın yani Medine'lilerin yaptığı bir uygulama değildi çünkü İmam Malik için ameli i medine çok önemlidir Medine'lilerin ameli. Yani medineler tahliyet yapıyorlardı vaa zaalika ala, ala man faalehu rabbun yapanları da e, kınarda ayıplardı diyor İmam Malik ve zekeri bin Qasim'e أيضا عن مالك yine İmam Malik'ten şu nakledilmiş kale muharrikun mutawaddi zahira lehyeti min gayri an yulkhada an yulkhila yadu fiha aptsara kişi sakalına, sakalına elini sokmadan arasına geçirmeden, şöyle oynatır, şöyle yapar, bu da yeterlidir, diyor. Kâle vahiyem iffâ asâbi'er ricleyni, bu da ayağın parmakları gibidir. Yani bir oynatmak yeterlidir, illa arasına parmakları sokmak zorunda değiliz, diyor. Malikilere göre durumu böylece izah etmiş olduğu böylece de metnimizin sonuna gelmiş olduk. Evet arkadaşlar, var mı sorunuz? Önümüzdeki hafta vize imtihanı olacaksınız herhalde. Hepinize imtihanı başarılar diliyorum. Tefsir sınavı hangi gün belli oldu mu program? Öyle mi? Ha, Ayrısı olsun. Tamam. Peki hepinize başarılar diliyorum. Zannı versen önümüzdeki hafta derslerimiz yine devam edecek. Öyle bir mesaj aldık. Ee, yine inşallah e, çarşamba günü dersimizi vaktinde yaparız. Allah'a emanet olun. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm.